Açık Radyo, radyo şenliği devam ediyor. Adventures in Addis isimli bir parçayı dinlettik. Sizlere hayvanlar aleminden, niye bu kadar sık sık hayvanlar aleminden çatıyoruz? <gülüyor> Özüm Lütez hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, senin e, bağımdan dolayı aslında denilebilir. E, sırf müziği çok güzel olduğu için değil. Bu sıklıkla çalmamızın sebebi e, hayvan alemi sayesinde tanıdığımız Özüm Lütez'in bugün gitarıyla burada olması. E, evet, Addis neresidir? <gülüyor> Onu sorarak Addis, başlamak istiyorum. E İteyopya'nın başkenti. Evet. <gülüyor> Hadis'te maceralar hayvanlar aleminden e, dediğimiz kayıt oldu. E, çok teşekkürler öncelikle zaman ayırıp e, geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Evet hayvanlar alemini daha, giderek daha az duyuyor oldum kendi adıma. E, bilmiyorum benim baktığım yerim değiştiği zannetmiyorum. Aslında ilk çıktı Ankara menşeli bir ekip. Hı hı. Onu söylemek lazım. Biz İstanbul'ların belki keşfetmesi biraz daha geç olmuştur bundan dolayı ama... ...tüm dünyada plakla beraber aslında Sublime Siz'in evet. dahil olması beraber sizin müzik yolculuğunuza tüm dünya tanıyor oldu. Hayvanlar Alemi aslında dünya müziği çalıyordu. Bu akşam yayında dünya müziğinin isminin telaffuz edilmediği dönemlerde... ...biz sunmuştuk diye konuştuk 90'larda. Evet, hayvanlar alemi de artık dünya müziği yapmıyor mu? Nerede, bugünlerde neler yapmakta onu duyalım senden. Dünya müziği yapıyor. Yani folk, öyleler her zaman bizim için önemli oldu ve öyle devam ediyoruz da. Hı -hı. Grup, bunun diğer elemanları uzun Hı -hı. süredir yurt dışında olduğundan nispeten yavaş hareket edebiliyoruz ama... ...son işte o... ...Amerika'da yayınlanan Sublime Frequencies... E, ...labelından yayınlanan... ...Goran Superpower... E, ...albümünden sonra... ...2010'dan sonra... Hı hı. E, ...düzenli olarak aslında Avrupa'da... ...turnelere çıktık yılda bir... ...yılda iki gibi... Evet. ...atladığımız yıllarda oldu... E, ...böyle devam ediyor... Evet. ...yani şimdi e, geçen sene... Uzun süredir kayıt yapamıyorduk Hı -hı. ve tekrar kayda girdik. ...iki ya da üç albüm çıkaracağız. İşte 2018-2019'a yayılacak büyük ihtimalle. İki ya da üç albüm var derdim. Evet. birikmiş bir şey var. Evet evet. Bir, bir, bir süredir, şey. süredir hiç kayıt yapmıyorduk. ...iki yıl falan gibi bir Hı -hı. E, dönem girdi araya. Hı -hı. E, grup üyelerinin yurtdışında olmasından dolayı işte ben İstanbul'dayım. Hı -hı. E, İstanbul'da Hı -hı. Baya nadir çalabiliyoruz. Evet. İşte grubun İstanbul'a getirilmesi bir masraf oluyor. Hı hı. ...bunun da etkisi var. Evet. Şüphesiz lojistik epey ciddi mesele. Evet. Bu yüzden mi soloya geçti özüm diye aklıma. Biraz biraz evet. Geldi yani, diye aslında. Evet. Ee, bir dijital platformda yayınlanmış solo bir e, kayıt da var hı hı. birazdan e, ona da kulak vereceğiz e, daha doğrusu e, senden e, dinleyeceğiz gitme evet. ama o, oradan bir şey çalmayacağım. Tamam. Yeni hazırladığım şeylerden çalışacağım. Evet, az evvelki parça Adis'te maceralar yani işte hem Ali'si hatırlatır vaziyette hem de geriye dönüp baktığımızda da senin Adis meselesi diyeceğim çok abartmış olacağım öyle ama Adis isimli bir performans da var beni epey canlandırmıştı. yanılmıyorsam çok karlı bir kış günü, yanıyorsam düzelt. Hmm. Yine Kadife sokak civarlarında bir dizi performans olmuştu. Doğru. Değil mi? Çok karlı bir günde. Evet ben o karlı gün olmasaydı muhtemelen e, seni orada e, aslında izlemiş ve dinlemiş Aha. olacaktım ama... E, ...senin performans sıklığın nedir? İstanbul'da mı e, yaşıyorsun ama e, hmm. sahne alma sıklığı nedir? Onu Benim istedim. de e, gruptan bir tık daha iyi olmakla beraber benimki de çok başarılı değil doğrusu performans sıklığım. İşte bu, bu sene yanlış yani 2017'de yanlış hatırlamıyorsam iki konser verdim. Hı hı. Ee, senin kaçırmış olduğunda bir önceki yıldaydı Olabilir, yine yanlış hatırlamıyorsam olur. zaman hızlı geçiyor orası şüphesiz bu arada Murat Can burada ben bir an özüme çok e, kilitlendim özü <gülüyor> sürekli geçmişiz aslında Can belki evet. sen dışarıdan gelen olarak ya daha doğrusu e, evet, şu anda dışarıdan hala almaktayız. <gülüyor> almaktayız çağrılarımızı telefonlarımız gene açık yukarıda arkadaşlarımız bekliyor ve biz konuşmaya devam ediyoruz. Biraz daha sürdüreceğiz yayınımızı. Ben e, şu soruyu sormak istiyorum öncelikle. Atlis ve Etiyopya motivasyonu nereden geliyor? Bunun bir hikayesi var mı? Ee, aslında yani şarkı Etiyopik hani şey e, 70'lerdeki Etiyopik cazıdan etkilenmiş bir grubuz. Ee, Birçok başka etkilenenlerin yanında. Hı hı. Ee, bu parça da aslında o üslupta bir parça. Evet. E, i̇smi oradan geliyor. Evet. Peki seçtiğin kayıtlardan birini daha mı dinleyelim yoksa sen e, gitarını çalmak ister misin? E, Bir kayıt daha dinleyebiliriz. Yani. <gülüyor> tamam. E, peki açıklar dinleyici destek hattında bu kayı dinlerken 0212 alan koduyla 343 41 41 attığımız bize rayıp destek olabilirsiniz. radyonun dinleyici destek özel yayını 15. radyo şenliğindeyiz şenliğin ilk gününde Üzüm İtez'in getirdiği hayvanlar parçalarını çalıyoruz dinliyoruz hep beraber Üzüm İtez de buradayken tabii ki ikinci bir kayıttı bu arada neyi hangi plaktan ya da demodan yayınladık onu tam konuşmadık aslında senden rica edebilirim hmm. çok hakim bu e, az önce inefable jazz kodu dinledik Hı -hı. E, 666 isimli demomuzda yayınlanmıştı Hı -hı. Daha sonra Bu Ankara demosu muydu 856. Ankara evet Ankara'daydık o zaman. Ee, daha sonra e, Goranın Super Power isimli işte Sublime Frequencies'dan çıkan hı hı. şeyde yayınlandı plakta uzun çalarda ee, Son olarak da e, aslında bir, an, bir nevi oradan çaldık. E, Shalgam Records'tan çıkan e, Altın Serüvenler, Fifteen Golden Adventures isimli toplama Hı -hı. albümümüzde Hı -hı. E, yayınlandı. Evet. Şalgam ve da e, selam edelim. Ulaşık, Hı -hı. sevgili ulaşa Geçmiş olsun diyelim ayrıca. Geçmiş olsun, evet. Evet, dinleyici e, destek hattında. E, şimdiyim. Evet, haftasında daha doğrusu. Sublime macerasını sormak istiyorum. Sublime Radyo'nun arşivinde çok uzun süredir var. 49. sitede kaldık. Sonra da türlü toparlayamadık aslında bakarsınız ama oldukça istisnai bir iş yapıyorlar aslında. Yaptıkları katalog, yani sundukları katalog. Evet. Hani böyle Avrupa merkezliliğin çok dışında kalmasıyla çok kıymetli bir de bir arşiv çalışması aslında bakarsınız. Yani tam da coğrafi olarak anlat... Anlatayım diye düşünürken tam da belli bir coğrafya belirleyemiyorum ama işte hmm. Batının bakmadığı yerlere bak e, bakıyor diye özetleyebilir 49'dan sonra takip edebileceğimi söyleyerek. Bunu. <gülüyor> evet aslında öyle özetlenebilir. E, Sublime'la ilişkimizden bahsedersem. Olabilir lütfen. E, e, Sablaymdan az evvel e, program başında dediğimiz kayıt da zaten e, sonrasında e, çıkmış planınızdan bahsedeceğiz kısaca belki. Hı hı. E, bu Sublam Frequencies'le yani e, sahibi sahiplerinden biri olan Alan Bishop'ın e, grubu Sanstigöz bizim için önemli gruplardan biriydi. <gülüyor> e, hala öyle. E, ve e, bir şekilde iletişim halindeydik işte MySpace dönemiydi. E, evet. Müzisyenler <gülüyor> müzisyenlere oldu. rahatlıkla e, ulaşabiliyordu. <gülüyor> Ee, bu dönemde 666 demomuzu çıkardıktan sonra, yalınmışıp e, demoyu dinledikten sonra hı hı. E, bize bir e-mail attı. İşte sizin Amerika'da bir Albüm çıkarma vaktiniz geldi galiba işte Hı -hı. çok beğendim falan filan. Hı -hı. Ee, önce Sublime'dan çıkarma gibi bir e, amacı yoktu. Aslında bize başka bir e, şey e, labella e, Aslında ilk... yanım bir da, şey bunu e, oldu denebilir. Evet öyle olacaktı. Deniz. Ama e, bir şekilde Sublime'dan yayınlamaya karar verdiler. Hı -hı. Yani normal katalogların biraz dışında kalıyor hayvanlar alemi. Ee, i̇lginç aslında direkt bakış açısını değiştiriyor. Ee, sizin bir albümümüzün orada olması çoğunlukla ve 70'li yıllarda aslında. Evet, yani yeni... dönemin saykadelyasını da kapsayan bir katalogları var. Sizin 2000'lerin sonlarına doğru çıkardığınız demoların aslında ağlarına takılması da çok anlaşılır. Yani yeni gruplar da var. Ee, i̇şte alan kayıtları da var hı hı. güncel. Hı hı. ...sayılabilecek ama... E, evet. ...Hayvanlar mı biraz dışında kalıyor? Zaten biraz da o nedenden ötürü... ...daha sonra bir single daha çıkardık oradan... ...ancak devam etmedik birlikte. Anladım. Ben az evvel şey dedim geçerken... ...My Space dönemine e, konu, değinirken daha doğrusu... ...müzisyenlerine doğrudan müzisyenlere ulaştığı dönem dedim. <gülüyor> hemen cımbız, cımbızlamak niyetine girdim ben de sen... ...konuşurken bir yandan. E, öyle bir dönemde olmadığımızı düşünüyorsun artık? E, şimdi aslında baktığımda güncel sahne epey... E, hareketli gibi gözüküyor ve birçok yerde de olduğu gibi muhtemelen insanlar daha da yakınlaşmaya daha işbirliğine yönelik hareket etmeye e, çalışıyorlar gibi e, aslında gözlemlerimiz temel gözlemlerimiz de var İstanbul'un küçük kültü sanat çevresini Hı. ama çok kuvvetli kültü sanat çevresini takip ettiğimizde bunu görüyoruz sen nasıl görüyorsun e, bugünleri ya aslında o dönemi o şekilde konuşurken doğrudan şeyi kastetmedim bugün artık zor gibi bir şey ama MySpace döneminde e, bir şekilde herkes oradaydı Hı -hı. Ve nispeten kolaydı. Ee, bunun kolay olabileceğini fark ettiğimiz bir dönemdi. Belki o yüzden öyle söyledim. Hı -hı. Hı -hı. Aslında mi de şu anda coğrafya olarak birbirinden ayrı diye düşünürsek aslında... ...o formatta e, evet. iletişimi sürdürüyor ee, evet. denilebilir galiba rahatlıkla. Evet, <gülüyor> o zaman e, bir kaydı daha geçelim madem Hı -hı. öyle. E, açık Radyo'nun günlük... E, bu, ...bugün Açık Radyo yayında konan günlük hedefi geçtiğimizde... Arada belki unutmuşuz olabilir, olabilir söylemeyi tam rakamda telaffuz etmedik. 225 kişi bugün açık hava dünyayına destek olmuş. Ee, şimdi yayını üzümün e, getirdiği bir başka kayıtla e, sürdürelim. E, i̇stiyorum ben herkese e, teşekkür ederken ne dinleyeceğimizi sana e, sorayım ben yine. Ee, ne koymuştuk bir dakika kontrol edeyim. Neptün Sunset Casino dinleyeceğiz şimdi. Evet ortak varlıklarımız temalı radyo Şenliye Açık Radyo'nun sürüyor. Dinleyici destek projesi özel yayını. 15. senimizdeyiz. Evet saat 18.37 ve canlı yayındayız. Özümites bizlerle beraber. Neptune Sunset Casino şimdi kayıttım Az evvel dinlediğimiz hayvanlar aleminden bir diğer parçaydı. Çünkü evet. herhangi bir şey atlamış olabilir. Hangi plak nedir? Bir, belki not düşmek istersen Neptune Sunset Casino. Bu da aslında bir öncekiyle aynı. 666 demosunda yayınlanmıştı. Bu da, da yayınlandı. Evet. Ee, Muhtelif mecralarda yayınlanmış vaziyette. Peki. E, şimdi... Ben isterseniz bir de e, tekrardan hatırlatayım. Açık Radyo Tabii. Dinleyici Destek Projesi özel yayın içerisinde devam ettiriyoruz. Bu hafta sonu normalde pek fazla sesi duyulan bir ikili sayılmayızdık senle beraber <gülüyor> burada. ve evet. Bu şekilde de e, devam eden bir programımız var. Destek attığımız Numarasını da hatırlatmak gerekirse aynı şekilde 0212 343 41 41 numaralı e, telefon numarasından ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak Açık Radyo'nun programlarını destekleyebilirsiniz. Bu şekilde yayında devam edebilir. Hazır konu buradan devam etmesi e, devam ediyorken ben de bu soruyu sorayım. E, Radyo ile aranızdaki bağdan biraz bahsedebilmemiz mümkün olabilir mi? E, Radyo ile... ...TRT3 ile büyüdüm diyebilirim. Hı hı. Yani şey... ...müzisyenliğimde ve müzikle olan ilişkimde... ...çok önemli bir yeri var radyonun genel olarak. Hı hı. Ee, daha sonra... ...hatta yani... ...bu dünyanın... ...muhtelif yerlerinden olan müzikleri olan ilgimiz de... ...aslında belki TRT3'ün... ...geniş bir yayın... şeyin programının olmasıyla alakalı. Hı hı. Ee, daha sonra... Ee, ...Radyo Anadolu vardı... ...yanlış hatırlamıyorum ismini değil mi? bir Olabilir. Bir dönem. Ee, o da çok iyi bir e, radyoydu... ...özellikle... E, ortaokul okul ve lise yıllarımda... Ee, ...daha sonra... ...hayvanlar alemiyle işte biz... ...üniversitedeyken... E, ...radyo ile... ...ilişkimiz yine... ...internetle birlikte farklı bir yere evet. geldi. Evet. Aslında onun hemen öncesinde... ...uzun dalga yayınları falan da... Hı -hı. E, ...bakmaya çalışıyorduk. Yani sü sürekli bir radyoya dair... ...arayış içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. E, İnternetle birlikte... ...internet e, radyolarıyla işte... ...rastgele bir ülkenin Hı -hı. rastgele bir programına... E, ...baktığımızda çok oluyordu. Hı -hı. Böyle bir... E, ...av gibi düşünülebilir. <gülüyor> e, bu dönemde... E, yani işte 2002-2006 arasındaki dönemde özellikle e, radyo kolajları ile bonus şarkılar koyduğumuzda yani bir, bir, bir dizi böyle hı. işler de yaptık. Nasıl ee, radyokollaj ile bir dizi bonus? Yani evet. şey e, demoları. Hı hı bonus track olarak CD'lerin gizli. E, radyo kolajları yapıyorduk. O, ya o dönem dinlediğimiz işte internet radyolarıyla hı hı. E, bizi etkileyen bazı şeyler e, tuhaf şeyler bir, evet. bir araya getirip kolaj yapıp onları... Özellikle evet. uzun dalgada baya bir şey çıkmıştır. Evet. <gülüyor> Muhtemelen. Evet ve sonrasında senin ilginde sürmek hala radyo ile öyle mi? Evet yani şey tabii. Yani daha çok e, internet devam ediyor ve Hı -hı. E, benzer bir şekilde YouTube'u e, radyo gibi kullandığımı söyleyebilirim. Yani Hı -hı. o e, uzun dalga veya internet radyosu arayışları gibi evet. e, devam ediyor. Evet. E, hayvanlar aleminin etkilendiği dalgalar arasında e, Etiyopya'dan ve Afrika'dan bahsetmiştik. Muhtemelen oradan gelen bir kaynak da olabileceğini düşündüm ben açıkçası. Çünkü e, topluluk kaynaklı, topluluk temelli radyolara baktığınız zaman e, birçoğunun ...desteklenen bir çoğunun Afrika kıtası... ...içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz. Ve böyle hmm. bir... ...mecrada açılıyor bu kıta içerisinde. Hem müzisyenlerin içerisinde hmm. bulunabileceği... ...hem de aynı zamanda dinleyicilerine... ...ulaşabilecek bir mecra yaratılmış oluyor. Buradan da belki de bir etkilenmiştik ...olabilir diye düşündüm. Yani e, Etiyopya ile... Etiyope ile ilişkimiz radyodan, doğrudan radyodan değil ama doğrudan <gülüyor> radyodan olan farklı yerlerden olan müziklerle ilişkimizi sadece ile kurduğumuz müzikler de var. Evet. <gülüyor> yani aslında şey radyofonik diye bir şeyden bahsedeceksek gibi sıklıkla <gülüyor> kullandığımız bir kelime bu açık açık radyo içerisinde şimdi Etiyopya müziklerini düşününce 70'lerin Etiyopya müziklerini Hı -hı. yani bugün tekrarı işi yollarına yeniden yayınlandıkları haline baktığımızda aslında yani o dönemki kayıt teknolojiden dolayı aslında çok radyofonik diyebileceğimiz kayıtlar belki daha Hı -hı. az temiz daha az gürültülü bazen çok tiz vesaire yani sürprizleri açık bir dönem aslında bakarsan Hı -hı. o dönemi o dönemden kalan kayıtlar hayvanlar alemi de aslında şimdi can söyle konuşurken benim de aklıma geldi öyle Algılıyormuşum aslında benzer bir ses bandında yani sanki eski bir dönemin müziğini e, yapıyormuş gibi geliyor bana e, bunu da şimdi yapıyor e, o açıdan epey kıymetli biz bekliyoruz 3 e, albümlerin epey e, yoğun bir dönem olacak umarız e, uzun mesafeler e, engel olmazlar <gülüyor> olacak e, güzel şeyleri biz de açık radyodan sunmayı sürdürürüz e, Elimizden geldiği kadar. Şimdi... E, ...Özüm İltez ile sohbetimizi sonlandıracağız. Açıklar Dinleyici destek Şenliği. Dinleyici Destek Şenliği'nde. E, özüm ben e, buraya kadar getirmişken tabii ki... ...ve ayrıca çok istediğim için... ...gita bir performans duymak iste, isteyeceğim senden. Tüm dinleyicilerimiz için. Hatta bu şenliğe özel e, olacak. Çok sağ ol e, geldiğin için. Ha, çok teşekkür ederim. ederiz. Bu arada tabii ki. Evet... Bir yandan gitarını hazırlarken ne, ne dinleyeceğiz onu da sunalım dinleyicilerimize istersen. E, bu bir süredir üzerinde çalıştığım bir e, parça diyebiliriz ve e, yeni yayınlamayı planladığım solo albümünden de hı hı. E, içinde bazı e, parçalar sıkıştırdım e, Şu an. şarkının içerisine. Ama bu bitmiş bir iş değil. O yüzden en, şimdiden özür diliyorum. Ne güzel, evet, güzel. ve gariplikler için. Heyecanla bekliyoruz. Evet Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını 15. Radyo Şenliği. Dinleyici destek adını hatırlatalım. 0812 alan koduyla 343 41 41. Bugün bizleri arayan 225 dinleyicimize de. Ayrıca çok teşekkür ederek e, tabii ki bu bölümü kapatalım. Daha doğrusu e, kulağımızı biraz e, iyice radyoya yaklaştırıp özümü dinleyelim. Sağlık. Çok teşekkürler sevgili Özüm Bizlerle beraber de Özüm çok sağol. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Keşke daha çok çalsaymışsın diye düşünmeden edemedim şimdi. Evet. E, birazdan tekrar burada olacağız. Kısa bir araya gidip 0212 alan koduyla 343 41 41 destek attımız.